Rabbi zedni ilmen ve fehmen ve elhakni bis Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah yapacak olduğumuz bu dersi şimdiden hayırlı eylesin bizleri ve sizleri. Dersin nimetine erişmede muvaffak eylesin. Hayırlara vesile kılsın. Ee, geçen hafta Bakara suresi 30. ayete kadar e, anlatmaya çalışmış idik. Bu hafta da kaldığımız yerden e, birkaç ayet almaya çalışacağız teala. Evet değerli kardeşlerim.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 قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا Evet, bu ayet-i kerimede maal olarak şöyle diyor Rabbimiz. Hatırla ki, Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, bizler hamdinle,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 biraz daha açalım değerli kardeşlerim ayet 22'yi biraz daha açalım inşallah Teala evet başka kardeşlerimiz var dinlemek isteyen o yüzden ve iftقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة senin Rabb'in meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde onlar dediler ki yeryüzünde bozgunculuk yapacak, fitne yap çıkaracak, kan dökecek, zulüm yapacak, dilediği günahı işleyecek bir varlığı oraya mı gönderiyorsun? Eğer onların yaratılışında yeryüzüne yeryüzüne gönderilişindeki kastın seni tesbih etmeleri, seni tazim etmeleri, seni yücretmeleri, seni bilmeleri, seni zikretmeleri ise biz zaten bunu yapıyoruz. Biz sana hamd ediyoruz, seni takdis ediyoruz, seni kutsuyoruz. Ee, buna rağmen böyle bir ihtiyacı e, nereden hissediyorsun ya Rabbi diye bir soru tevcih ettiler. Burada halife kelimesi üzerinde durmak lazım. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةِ Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim diye onlara söylediğinde bu durumu sen anla ya Muhammed, sen de bunu anlat insanlara bu kıssayı, bu olayı diye peygamberimize iletmiş olduğu gibi bu ayeti kerimede geçen halife üzerinde ülemalar, müfessirler birçok görüş beyan etmişler. Bunlardan bir tanesi İbn Kesir'in de herhalde tercih ettiği görüş. Yani yeryüzünde birbiri ardına gelen yeryüzünde e, nesil nesil var olan kaybolan bir neslin ardından başka bir neslin gel, e, e, gelmesi şeklinde, sürekli e, bir nesil dönüşümünü gösteren ve sürekli birbirlerinin varisleri olan, birbirlerinin ardından gelip onların görevlerini üstlenen, onların bıraktığı yerde, Medeniyetin izlerini sırtlarına alıp, medeniyetin e, izlerini süren ve bunu bir biraz daha ileriye götüren bir e, toplum, bir varlık manasına geldiğini söylüyor İbn Kesir. Başka müfessirler, Taberi gibi, başka müfessirlerde bunu şöyle diyorlar. Yeryüzünde Allah'ın hükmüyle hükmedecek, Allah'ın adına yeryüzünde adaleti yayacak, zulmü engelleyecek, hak ile batılı birbirinden ayıracak ve yeryüzünde Allah'ın nizamının, kanunlarının, emirlerinin, nehilerinin yürütülmesinde, görev alacak bir e, toplum, bir grup, grup, varlık manasına geldiğini de ifade ediyorlar. Başlıca iki tür e, mana verilmiş diğer manalar da var ama bunlar başlıca iki manası. Halife kelimesinden maksat bu. Yani ilk mana neydi? İnsanların birbirinin akabinde gelmesi, birbirlerine varis olması, diğerinin gitmesiyle öbürünün gelmesi ve bu şekilde birbirlerinin ardından sürekli bir dönme dolap gibi var olmaları, gelmeleri ve yeryüzünde birbirlerinin halifeleri olmaları manasına geldiğini söyleyen görüş. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise yeryüzünde Allah'ın adaletini temsil eden, hükmünü temsil eden ve zulmü uzaklaştırıp hakkı onun yerine ikame eden, tevhidi yerleştirip şirki uzaklaştıran bir varlık manasına geldiğini söylüyor diğer ikinci görüşte. Şimdi genel mana itibarıyla. İşte Rabbimiz yeryüzünde böyle bir halife var etmek istediğinde, insanı ve cinleri yeryüzüne gö göndermek istediğinde meleklerden böyle bir e, soru kendisine gelmiş ve Rabbimiz o sorunun cevabını da şu şekilde vermiştir. İnni alemu ma la te'lemu Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Siz şu anda benim insanları halife olarak yeryüzüne göndermemin hikmetini anlamıyorsunuz. Anlayacak değilsiniz. Çünkü bunun için e, bilginiz eksik. Ben bu bilgileri, bu hikmeti, bunun sebebini sizlere arz etmedim, sizlere öğretmedim. Dolayısıyla siz bunu bilmediğinizden dolayı bunun manasının, ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Hikmetinin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Ancak bilin ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Peki neydi Rabbimizin bildiği meleklerin bilmediği? Değerli kardeşlerim, bu müfessirler bu konuyla ilgili görüşler beyan etmişler. Ve gözümüze çarpan en önemli görüş ise şu. Melekler, itaat etmeye e, kurulu, itaat etmek için yaratılmış varlıklar. Allah'ı anmak, onu tesbih etmek için yaratılmış varlıklar. İsteseler de e, bu görevlerini bırakamazlar. İsteseler de Allah'tan uzaklaşamazlar. İsteseler de günah işleyemezler. İsteseler de e, kendilerine verilen... Bu görevi terk edemezler. Onlar buna kuruludurlar. Ancak Allahu Teala bir adım daha ileri gidiyor ve diyor ki ben öyle bir varlık yaratayım ki bu varlık istediği takdirde beni inkar etsin, istediği takdirde beni unutsun, istediği tak takdirde benden uzaklaşabilsin, böyle bir gücü olsun. Böyle bir yeteneği olsun, böyle bir imkanı olsun, böyle bir fırsatı olsun ve aynı insan sırf e, bilgisinden, anlamasından, insaniyetinden, e, erdeminden, fıtratından dolayı, doğruya olan aşinalığından dolayı, doğruya olan Aşkından dolayı, sevgisinden dolayı doğrunun daima peşinde düşünmesi gereken bir gerçek olduğu olgusundan yola çıkarak isteyerek, severek gelsin bu meleklerin yaptığı gibi beni ansın, beni tesbih etsin. Ben böyle bir varlık istiyorum. Hür olmasına rağmen, hiçbir engel olmamasına rağmen beni unutmada, beni tesbih etmeme de, beni inkar etmede, önünde herhangi bir engel olmamasına rağmen, istiyorum ki gelsin, kendini yaratan o varlığı tanısın, bilsin, ona minnet duysun, ona şükraniyet duygularıyla yönelsin, onu birlesin, onu tazim etsin, ona hamd etsin. Onu bilsin, ona aşkla şevkle yaklaşsın, onun rızasını beklesin, onu razı etmek için uğraşsın. İşte gerçek sevgi de bu şekilde ortaya çıkar. Örneğin bunu beşeri alemde bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki bir delikanlı bir kızı sevmiş olsun. Ancak bu kız da onu sevmemiş olsun. Delikanlı bu durumu kabul edemeyip onu kaçırsın, onun ellerini ayaklarını bağlasın ve aç bıraksın, susuz bıraksın, açık bıraksın, soğukta bir yerde bıraksın, tehlikeli bir yerde bıraksın ve desin ki bak eğer beni sevmezsen, ''Sana yemek vermem, su vermem, elini ayağını çözmem, burada perişan bir şekilde ölüp gidersin, beni sevmek zorundasın.'' dese. Sonra o kızcağız da dese ki ''Madem ki helak olacağım, madem ki bu çok zalim bir insan, istediğini de yapabilir, bana her türlü zulmü zaten yapıyor, yapacak da daha durum kötüye gidecek, belki canımı elimden alacak, yani belki şunu yapacak, bunu yapacak.'' Öyleyse ben bunun dediğini yapayım dese ve yalancıktan dese ki veya işte mecbur olduğundan dolayı dese ki tamam ben de seni seviyorum dese. Bu sevgi gerçek bir sevgi midir? Değildir. Gerçek bir sevgi değildir. Hatta e, sadece bu kızcağız dese ki. Bu, bu, bu beni yediriyor, içiriyor. Sevceğim bir insan da değil ama bana bu kadar iyilikleri de var. En azından bu iyiliklerine karşılık olarak ben e, sözel olarak diyeyim ki ben seni seviyorum diyeyim dese bu ne derece makbul bir sevgidir. Ve acaba bu zorbalığı yapan bu delikanlı bu kızdan kızcağızdan duymuş olduğu seni ben de seviyorum sözüyle ne kadar mutlu olacak Ne kadar ikna olacak Ve bu söze ne kadar kıymet verecektir Bunun yalan olduğunu mecburu, Mecburi bir söz olduğunu Bile bile Bunun gerçekliğini ne kadar düşünecektir Ne kadar burada hayalperest bir yaklaşım ile Kendisinin sevildiğini düşünecektir Bu elbette beyhude bir çabadır Boş bir şeydir Yalan bir şeydir bir kandırmacadır. Bu delikanlı da bunu bilmektedir. Ve dolayısıyla bu sevgiye güvenemeyecektir. O sevgiye gerçek bir sevgi olarak bakamayacaktır. Ancak bunun tam tersine bütün zorluklara rağmen, bütün işte engellemelere rağmen bu kızcağız, bu erkeği, bu delikanlıyı onun insaniyetinden, şahsiyetliğinden, kişiliğinden, dindarlığından vesaire vesaire, adaletinden, akıllılığından, iyi bir insan olduğundan, sevecenliğinden, ahlakından, huyundan, suyundan neyse, dolayı sevmiş olsa, sevmeme imkanı olmasına rağmen, uzaklaşma imkanı olmasına rağmen, başka tercihleri, başka seçenekleri, fırsatları olmasına rağmen, bunun tam tersini yapmış olsa, işte bu gerçek bir sevgidir. O sevgi kelimesini duyan delikanlı da bunun gerçek bir sevgi olduğunu anlayacak ve bundan daha da mutlu olacaktır. Bu örneği verdim. Melekler ile insanlar arasındaki farkın ortaya çıkması için ve Rabbimizin neden meleklerden sonra kendisini her an anan, anma durumunda, tesbih etme durumunda olan meleklerden sonra İstedikleri takdirde kendisini unutabilecek bir varlık yaratmış ve yeryüzüne göndermiştir. İşte bu anlatmış olduğu misalde bunun cevabı hazırdır. Hücre Rabbimiz burada istiyor ki ben öyle bir varlık yaratayım ki bu varlık elinde uzaklaşma imkanı olmasına rağmen yaklaşsın. Unutma imkanına sahip olmasına rağmen hatırlasın. Haylaz, bilmez, cahil e, olma imkanı var olmasına rağmen o bilsin, o sadakat sahibi olsun, minnet sahibi olsun, şükraniyet sahibi olsun. İşte müfessirlerin daha çok anlatmaya çalıştığı nokta burası. Allah böyle bir varlık yaratmak istedi. Uzaklaşma imkanına sahip ama yaklaşan bir varlık. Unutma imkanına sahip ama unutmayan bir varlık. Sevmeme imkanına sahip ama seven bir varlık. Erdemsizlik gösterebilme imkanına sahip ama erdemli bir varlık. Ahlaksız olma imkanına sahip ama ahlaklı bir varlık. Cahil olma imkanına sahip ama alim bir varlık. Bilen bir varlık. Şirk koşma imkanına sahip ama şirk koşmayan, tevhid, tevhide aşık bir varlık. İşte meleklerin bilmediği yön belki de buydu. Müfessirler de zaten e, aşağı yukarı bu e, mihver üzerinde e, görüşlerini serdediyorlar, anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Peki. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgiye için tefsirlere bakabiliriz. 31. ayet-i kerimede "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ" Ve Allahu Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Bu isimler nelerdir değerli kardeşlerim? Yani bu isimler ilimdir. Hak ilimdir. Batılın haktan e, ayrıldığı noktaların ilmidir. Batılın niceliği, hakkın e, niceliği, niteliği ile ilgili bilimlerdir. Bu bilimler, bu e, e, isimler tevhidin isimleridir. Bu isimler e, şirkin, dalaletin yanlışlığını anlatan, bildiren isimlerdir. Evet ve aynı zamanda şunları da söyleyebiliriz. Bu isimlerin lügat olduğunu da söyleyen alimler var yani eşyanın isimlerini eşyanın isim isimlerini Allah Adem'e öğretti. Veya kainattaki varlıkların Allah'ın var etmiş olduğu e, ve insanı kuşatan bu varlıkların isimlerini Allah Adem'e öğretti. Yani ona akıl verdi. Yani ona idrak verdi. Yani ona eşyayı tanıma, algılama, anlama ve onu nasıl kullanabileceğini ee, öğretti. Eşyadan nasıl istifade edebileceğini, tabiattaki yiyeceklerden, bitkilerden nasıl istifade edebileceğini öğretti. Bu isimler bunlar olsa gerek. Kainatı algılama, anlama, kainattan nasıl istifade edebileceğini ona öğretme. Doğrultusundaki bilgiler, eşyanın isimleri, maddi ve manevi alemdeki bütün varlıkların isimleri işte Allahu Teala'nın Adem'e öğretmiş olduğu isimler arasında yer almaktadır. Thumma aradhuhu alil meleike. Daha sonra bu isimleri meleklere arz etti. Yani bak, bakın siz bu isimleri biliyor musunuz? Siz bunları biliyor musunuz? Siz bunları, bu, bunların mantığını kavrayabiliyor musunuz? Siz bu manaların ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Siz bu eşyayı isimleriyle tanımlayabiliyor musunuz? Siz bu eşyanın ne manaya geldiğini, e, hikmetinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını algılayabiliyor musunuz? Adem koklama duyusuna sahip. Siz buna sahip misiniz? Adem Yeme e, efendim özelliğine sahip. Siz buna sahip misiniz? Adem öğrenme yeteneğine sahip. Siz buna sahip misiniz? Adem öğrendiklerinden doğruyu seçebilme, hatalıyı atabilme, onu tanıyabilme yeteneğine sahip. Siz buna sahip misiniz? Adem tehlikeleri anlayabilme ve tehlikelerden uzaklaşabilme yetisine yeteneğine sahip. Ben bunu ona öğrettim. Siz buna sahip misiniz? Adem karar verme yetisine sahip. Adem özgür olma yetisine sahip. Siz buna sahip misiniz? Adem eğer cahil olmak isterse, eğer nankör olmak isterse bu yetiye sahip. Siz buna sahip misiniz? Evet. Bu şekilde sorularımızı çoğaltabiliriz. Bu eşyanın tabii. ki daha çok eşyanın ismi olarak geçiyor. Eşyanın e, isimlerini Adem'e öğrettikten sonra Yüce Rabbimiz meleklere bu isimleri arz ediyor. Siz bu eşyanın ismi konusunda bilgi, bilgiye sahip misiniz? Sayın bakalım bu eşyanın isimlerini diye onlara soru tevcih ettiğinde, yani fakale embiun ibi esme ihaula işte şu varlıkların isimlerini bana haber verin. İn kuntum sadiqiyin, şayetsiz doğru e, düşündüğünüzü zannediyorsanız, bilgili olduğunuzu zannediyorsanız, e, Adem'i yaratmamda bir hikmet olmasa gerek gibi bir yanılgıya e, sahip olup da, bunun yanlış olabileceği duygusuna kapılabiliyorsanız, bunun hikmetini anlama noktasında bir e, bilgisizle sahip iseniz ve ama buna rağmen siz kendinizi bilgili sanıyorsanız o takdirde sizler hadi buyurun Adem'e öğretmiş olduğum şu şu eşyanın isimlerini söyleyin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Dediler ki seni tesbih ederiz ya Rab. Bana öğrettiğiniz, öğrettiğinden, bize öğrettiğinden başka bir şeyi biz bilmeyiz ki. Bize öğrettiğinden başkasını biz bilmiyoruz. Bize neyi verdiysen biz sadece onu biliyoruz. Yani o zaman burada şu ortaya çıkıyor. Allah meleklere öğretmediği birçok konuyu Adem'e öğretti. İşte Adem ile melekler arasında fark bu. Meleklerin bilmediği birçok konuyu Adem öğrenmiş oldu. Melekler verilmeyen birçok sır Adem'e verilmiş oldu. Meleklere verilmeyen birçok özellik Adem'e verilmiş oldu. Ve işte bu ayette de melekler seni tesbih ederiz Ya Rab. Yani burada ne var? Biraz da bu usulsüzce yani usulsüz sayılabilecek veya aşırı meraklının sorabileceği, bu soruyu sormak ile Rablerinden de biraz utanmışlar. Seni tesbih ederiz Ya Rab. Özür dileriz Ya Rab. Bizi affet Ya Rab. E, manasında subhaneke Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Senin yaptığın iş dosdoğrudur. Ancak biz bir soru sorduk. E, belki hata ettik. Ne? dercesine bunun işaretini bu tesbihte görüyoruz. Subhanekede. لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Bana bize vermiş olduğun ilinden başka hiçbir ilmede biz sahip değiliz. Dolayısıyla bu soruna cevap veremeyeceğiz. Bu eşyanın isimlerini söyleyemeyeceğiz. Dediler. Cevaben. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Her şeyi bilen ve her şeyin hikmetini de en güzel şekilde ayarlayan, her şeyi hikmete rağmeden, hikmete binaen yaratan yegane varlık sensin Yarab'ın dediler. Kale, ya Adem'u enbi'hum bi esma'ihim Allah Teala buyurdu ki, Ey Adem, hadi bakalım bu eşyanın isimlerini sen söyle meleklere. Falma enbaahum bi'asmaihim ne zaman ki bu eşyanın isimlerini meleklere zikretti Adem kale dedi ki Allah elem aqullekum inni a'lemu gaybe's semawati vel ard ey melekler ben size demiyor muyum ben göğün ve yerin kaybını göğün ve yerin kayıpta olan yani size göre kayıpta olan ilmini Biliyorum. Gökte ve yerde sizin bilmediğiniz ne varsa ben onları biliyorum. Ve a'lemu ma tubdunu ve ma kuntum taktumun. Sizin açığa vurduğunuzu da sakladığınızı da biliyorum. Evet. Allahu Teala meleklere bu yani Adem'in isimleri meleklere saymasının akabinde meleklere şu Sözleri söylemiş oluyor, biraz önce e, söylenen ayetlerin manasını söylemiş oluyor. O il quln alil malaikatiz Şimdi ne kadar oldu arkadaşlar? 28 dakika yeter, tamam. Bu kadar yeter. E, bu ayetten bu, bu 20, heh, e, 34. ayet. 34. ayeti kerimeden devam ederiz inşallah. Soru-cevap alırız, belki biraz da o şekilde. Ee, aranızda oluruz. Ardından sohbetimizi bitirmiş oluruz. Allah hepinizden razı olsun, dinlediniz. Ee, i̇nşallah bu vaktimizi de Hücre Rabbimizin kelamını anlama yolunda gayret sarf ederek geçirmiş olduk hep beraber. Allah sizin de bizim de bu sayımızı meşgul eylesin. Sizlerden de bizlerden de razı olsun. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.